selamun aleyküm tekrar. Nisan suresinin tefsir dersinde eee 52. ayete gelmiştik. Bu 52. ayet-i kerimeden devam ediyoruz inşallah. 52. ayet-i kerimeyi önce bir yine hocamıza okutturalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yuduğumuz ayet-i yani 52. ayet-i kerimede Ulaikellezine laanehumullah Yukarıda sayılan özellikleri e, bulunduran insanlar Allah'ın lanet ettiği özellikler olduğu için o insanları da Allah lanet etmiştir. Bu özelliklerden vazgeçmedikçe e, Vemen yel'anillâhu Allah kime lanet ettiyse Felen tecide lehu nasira Ona kimse yardım edecek birisini de bulamazsın. Em lehum nasibun minel mulki. Onlarda yoksa mülk de eee varlıkların kullanımı hakkında bir nasibi mi var? Yoksa onların hükümranlıktan, Allah'ın hükümranlığında, mülk bütün varlıklar Allah'ındır. Yoksa bunun hükümranlığında onların bir payı mı var ki böyle davranıyorlar? Yani her şey onlardan sorulur, her şeyi onlar daha iyi bilir şeklinde düşünen insanların. Feyzen lâ yu'tûnen nâse nekîyera Eğer öyle olsa onlar insanlara zerre bile vermezler. Bu derece haset insanlar Yahudilerden bahsediyor. Haset ve e, mala çok haris düşkün olan bunlar eğer ki balıkların kullanımı hakkını tamamen onların olsaydı onlar e, insanlara bir zerre dahi vermezdi. Evet, 54. ayet-i kerimede em <gülüyor> <coughs> <im> yahsudunen nase ala ma atahumullahu min fadlihi. Bu ayet-i kerimeyi de okutalım inşallah. Em <gülüyor> lahum nasibun minel mulki fe izellâ yutunen nase neqira. Em yahsudunen nase ala ma. o'na Ibrohimga kitob va hikmat berdik va ularga ulkan niyat berdik. Ular odamlarni hasad qilishadimi? Krallık olsun, idare olsun, peygamberlik olsun. Onlar diğer insanları çekemiyorlar. Eğer Allah onlara bütün mülkün kullanımını verseydik zerre kadar kimseye vermezdik. Onlar dünyaya çok düşkün. Ayrıca da haset. Çok haset bir topluluk olduğunu anlatıyor. Allah'ın kendilerine onlara fazlından, kereminden, mal, mülk... vermiş oldu ve bunları verdikleriyle de diğer insanlara zerre bir şey düşürmemek üzere bir düşünce sahibi. Dünya çok düşkün insanlar ve de haset. İşte bundan dolayı siz insanlara zerre kadar bir şeyi paylaşmak düşüncesinde değilsiniz. Yoksa insanları Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı diye ayet-i kerimede فَقَدْ أَتَيْنَا عَلِ اِبْرَٰهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَةِ Burada da geçtim. Peygamberlere sadece kitap gelmemişti Yani sorgulama, sorma, etme, Allah'ın emridir yap, başka bir şeye karışma. Allah'ın emri niye, neden, niçin, hikmeti nedir diye sordun mu, efendim dinden çıkarsın. Böyle bir anlayış peygamberlerde yok. Peygamberler böyle bir anlayışı asla Efendim görev olarak kabul etmediler. Bu sureden çıktı efendim ve bunlar doğru da değil. Onun için Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin görevleri arasında e, kitabı ve hikmeti talim vardır. Burada da gördük. Ne diyor burada? E, Fakat a'teyna ale İbrahim e, İbrahim'in ailesine onun soyundan gelenlere onun oradan gelecek peygamberlere de kitabı verdik ve hikmet verdik. Hikmet demek nedir? Neden ve niçinini doyurucu bir şekilde kavrayabilme ilmine hikmet denir. Kitapta sadece okumaktır. Bazen kitap okumak da farklı manaya gelir. Başka ve atenehum mulken azima İbrahim'e onun soyundan gelen Ali İbrahim'e biz mülk azim verdik. Eee gerek İshak aleyhisselamın gerekse İsmail aleyhisselamın soyundan gelenlere böylece farklı güzellikler, farklı efendim, gerek dünyevi idare, gerekse fazilet ve Allah'a ait e, hikmet ve kitap gelişi, vahyin ile ilgili bir e, güzellikleri verdik. Ama bu Yahudi olan grup, bu gruplar Allah'ın verdiği bu fadlı keremi ve faziletlik, üstünlük üzerinden, diğer insanlara haset ettiler. Eğer kainatın yetkisini onlara verseydi zerre kadar diğer insanlara bir şey vermeyecekti diyor. Böyle bir haris, dünya düşkünlük onların suçu. Lanetlenmesinin sebebi işte budur. Haset e, onların bu duruma düşürdü. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ ve وَمِنْهُمْ مَنْ سَدَّ عَنْهُ Burayı da okuyalım önce. Kısa bir ayet ama bunu, ve önce bunu okuyalım. Ondan sonra da <gülüyor> Evet. Ve minhum men amana bihi ve minhum men sadda anhu. Evet, ve bu gruplardan Yahudi gruplardan ya da İbrahim'in çocuklarından bir kısmı olacak ki men amene bihi kendilerine gelen kitap, peygamber ve hikmetin iman edecekler. Ve minhum men sadda anhu. bir kısmı da olacak. Yoldan çıkacak. O kitaba, vahye, peygamberlere ve onların getirdiklerini, Allah'ın sözleri yüz çevirecek. Onları terk edecekler. Kendi nefis ve isteklerini e, ön plana çıkarıp Allah bu işe karışmaz diyerek. Ve keffa bi cehenneme sa'ira, yakıcı ateş olarak cehennem yeter. Onların hakkında onlar gelir, onlar yola gelmez. Bir kısım insanlar maalesef böyledir diyor. Allah boşuna lanet etmedi bir topluluğu. Eğer bir topluluk lanetli topluluk diyorsa onlarda muhakkak bu kötü sıfatlar var. Nedir bunlar? Efendim Kendilerine az bir iyiliği diğer insanlara verilmesini istemezdir Kendilerine ne kadar çok iyilik verirse verilsin doymazlar. Haristir, düşkündür ama diğer insanlarda da az bir şey verilse onları da istemezler. Onları da sahip olmak isterler. Mala düşkünlükleri Ee, ve de kendilerine gelen vahiy ve kitaplara yüz çevirmiş olmaları lanetlenmesinin sebebi olarak yukarıdan beni efendim bu konuyla ilgili hani ne dedi 50. ayet-i <gülüyor> 50. evet 50. ayet-i kerime daha doğrusu <gülüyor> Bunlar lanetli topluluktur. Allah'a lanet ettiği topluluktur. Ve <gülüyor> men Kim yelanillah ki, kime ki Allah lanet etmiş len tecid lehu nasira kimse ona yardımcı olamaz bu lanet efendim boyun durumdan kurtaramaz ta ki o tevbe edecek bu sıfatlardan uzaklaşacak Evet Bundan sonraki ayet-i kerimede 56. ayet-i kerimeyi okuyoruz. İn sinan san fa nusqihim nara kullama nadijat junuduhum baddalnahum juludan ghayra hi yasuqul azab inna allaha kana aziza hakima in alladhina kafaroo Olan insanlar muhakkak nehi küfrediyorlardı. Bir ayetine ayetlerimiz. Allah'ın gelen vahyini peygamberlerini ve onların sözlerini inkar edenlere gelince diyor. Senfenuslihim onları girdireceğiz. Nereye? Nara, ateşe, cehenneme. Kullama her ne zaman ki nadicet <gülüyor> derileri yanıp Ee, ve yanık hale geldi. Beddelna hum cüloden gayraha Başka yeni e, Ten ile, vücut ile Yerini değiştireceğiz. Yeniden bir ona Vücut ve ten vereceğiz. Gayraha Başka yeni. Dolayısıyla Yandı kül oldu yok. Devamlı yanacak. Niçin bu ceza? Liyezukul azabe Ee, azabı tatmaları için. Azabı tatmaları için e, derileri değişecek. Yeni yeni deriler başka başka derilerle sürekli devamlı yanacak. Yanıp kül olup e, efendim, yok oldu, bitti olsa bu yine onlar için bir hafifliktir. Azap haflemesidir. İnne <gülüyor> Allahe kâne azîzen hakimâ Allah'ın Her yaptığında bir hikmet var, hakimdir ve şanına bu intikam cezası da yakışır. Birileri onun hükümranlığında haddini bilmemezlik yaparsa, haddini aşarsa Allah da böyle azizdir. O şanına yakışır şekilde hem affeder hem de ceza ver. Bu manada azizdir. Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıp Döküldükçe azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Evet sevgili Kadişem, <gülüyor> bu ayet-i kerimede dikkatimizi belki şuraya çekmek lazım. Yani dünyada bir şey yandığı zaman yok oluyor, kül oluyor ve azap bitiyor. işte sonu buydu diyoruz. Ama sürekli ve devamlı olan bir hayat için ise bunu düşünemiyoruz. O zaman nasıl oluyor? devam azap çekecek. O zaman yeni yeni yani yandı kül oldu derken bir de baktım geri canlanıyor. Geri vücut sahibi sonra tekrar yanmaya devam ediyor ve böyle. Bir sürekli cezadan azaptan. Onun için cehennemin azabını e, düşünmek lazım. E, günah işlerken bir daha bir daha bir daha düşünerek ya da hemen arkasından tevbe edip bir daha yapmamak lazım sevgili kardeşim Efendim 57. ayet-i kerimeyi okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina fiha وَلَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlere gelince, ve وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih amelleri yapanlara سَنُدُخِلُهُم Onları yakında girdiririz, koruruz. Nereye? Cennatin, cennetlere. Tecrih akıyor. Min tahtiha, altından, alt kısmından akıyor. Ne akıyor? El-enharu, nehirler akıyor. Süt nehri, su nehri, hadis-i şeriflerde anlatılıyor. Dolayısıyla, Çeşitli nehirler, bal nehri. Halidine <gülüyor> fiha. Orada kalıcıdırlar. Süreklidirler, ebeda, ebedi kalıcı Demek ki içinde ebedi kalacakları, alt kısmında nehirlerin aktığı birçok cennetler onları bekliyor, oraya gidecekler. Kim bunlar? iman sahibi ve ameli salih işleyenler. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin, onlardan olmayan olmak için gayret gösterelim. Biz de inşallah o cenneti gidenlerden olalım sevgili kardeşlerim. <gülüyor> 57. ayet-i kerimeyi de okuduk. Şimdi 58. ayet-i kerimeye bakıyoruz. 58. ayet-i kerimeyi önce hocamız okuyacak sonra da onunla ilgili Bu 58. ayet-i kerimeyi de dikkatinizi çekmek isterim. orada bir olay da var sebebimiz zül olarak. Şimdi bunu önce dinleyelim. Bismillah. samian basira Bismillahirrahmanirrahim İnna Allah Allah size emredir. muhakkak Allah size emredir. <gülüyor> neyi? En tu'eddu eda etmeniz, yerine getirmeniz, vermeniz. Neyi? El emanati emanet. Emaneti yerine vermenizi, doğru kullanmanızı, nereye verilmesi gerekiyorsa oraya vermesini Allah size emrediyor. Kimdir bu bir emanet kime verilir? İlâ ehliha ehline. Bir emanet gerek makam, gerek mevki, gerek görev, gerekse size bir şey emanet edilmiş ise kimse sahibi, kime layıksa o ehlidir onun ve ehline verilir. Demek ki emanet ehli kim ise, o makama kim layıksa, onun şartlarını kim yerine getiriyorsa emaneti yerine getirmemizi Allah bizden istiyor veza hakemtin beynen nasi insanların arasında olur ki siz hakemlik vazifesini yapmak üzere böyle bir durumda kalabilirsiniz böyle bir görev size yönetilebilir bu durumda en tahkumu bil adaletle hüküm veririz allah bu iki şeyi sizden istiyor diyor innallaha ya murukum allah bu iki şeyi bil emaneti ehline vermeyi o işe layık olanı Efendim bir, iki, insanlar arasında hakem rolü size verildiğinde sen aramızda hakem ol. Gerek aile e, evlenirken, gerek boşanırken, gerek bir arada bir münazalı bir mesele olduğunda hakem olarak sizi tayin ederlerse muhakkak siz adaletli olmaya gayret gösterin ve öyle hüküm verin. اِنَّ اللّٰهَ مُحَقَّكَكِ اللّٰهِ يَمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ Ne güzel size bu olayı bunun üzerine güzel bir şekilde durarak anlatıyor. Allah size bu konuda efendim dikkat etmenizi istiyor. Allah'ın bu size vaazı, nasihati tutulması gereken bir nasihat. Çünkü bu sizin içindir. Bu sizin için daha doğrusu, evet, daha doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Demek ki bunun üzerine özellikle durarak, hani bir şey konuşurken biz deriz ya, bu çok mühim ha, dikkat edelim, bu çok mühim filan. Burada ne diyor? Ni'mmâ ya'adzukum bih innallâhe ni'mmâ ya'adukum bih bu konuyla ilgili sizi Allah vaazı nasihat ediyor, ne güzel ediyor. Siz bunu tutun, yapın, buna çok dikkat edin. Hani dediler balık baştan kokar diye demek ki böyle şeylerde dikkat etmezsek daha sonra insanlar kimisi zulme uğrar, kimisi torpil ister, kimisi torpil olur, kimisi işte şöyle ya böyle haksızlığa uğrarken öbür taraf köşeye döner gibi bütün şikayetlerin ana kaynağı bu iki mesele. Birisi nedir emaneti ehline vermek, ikincisi de hakem rolü ve vazifesi birisi size verilirse adil olmaya gayret göstermek. Allah hem işiten hem görendir. Yani sizin neden, niçin, ne kadar, nasıl adil oldunuz, efendim, ehline verdiniz, vermediniz ya da zalim olduğunuzu hem işiten hem gören hem de basiretiyle Allah gözünden hiçbir şey kaçıramazsınız. O işin iç yüzünü de bilir, dış yüzünü de. Hüküm verdiğinizi de bilir, ne için hüküm verdiğinizi de bilir. Evet Bundan sonraki ayet-i kerime okumadan önce bu ayet-i kerimenin yani اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ en تُؤَدُّ emanati اِلٰى ehliha diye başlayan 58. ayet-i kerime ile ilgili bilinmesi gereken bir şey var. <gülüyor> Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinde Kureyş kabilesinin çeşitli ailelerinde bulunan bazı selahiyet ve vazifeler beş tane görev var biliyorsunuz. toplam 10 10'dur ama bunlardan 5'i mühim olan. Bu vazifeler yeniden düzenlenmiş bir kısmını kaldırmış kaldırmadığı hizmetler arasında Mescid-i Haram ve çevresini hizmetiyle su işlerini, sulama işini zemzem kuyusu ile ilgili işlerdi. Bu görevleri kaldırılmayan görevlerdi. Birinci hizmet görevi Abdül Dar oğulları adına Osman bin Talha'da, ikinci hizmet ise Haşim oğulları adına aynı zamanda Hazreti Peygamberimizin amcası olan Abbas'a radıyallahu anh'a verildi. <gülüyor> Hazreti Peygamber vazifelerle ilgili yeni düzenleme yapmak üzere Kabe'nin anahtarını Osman'dan aldı. Amcası Abbas'a bu hizmetin de kendisine verilmesini talep etti. Bunun üzerine emanet <gülüyor> Hazreti e, Osman'dan alındığı vazife, sonra amcası Abbas'a verildi ve bu hizmetin de, diğer hizmetin de kendisine verilmesi istedi. Bunun üzerine emanet ayeti geldi. Anahta yine Hazreti Osman bin Talha'ya teslim edildi. Bu, Müslim'de böyle geçiyor, sib Zül olarak. Haç suresinde yine e, birçok yerde de buna benzer emanetle ilgili ayetleri gelecek. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da Eğer ki bir şey yaptığı zaman direkt ayet geliyordu ve onu da uyarıyordu. Şimdi bu ayet-i bu şekilde sebebini zül ile birlikte bir ikinci husus daha bir çıkıyor. O da şu, Kur'an-ı Kerim'in vahiy olduğunu ve Allah'ın kelamı olduğuna en büyük delil bu ayet-i Bu sebebini zül ile birlikte. Yani peygamberimiz de olsa kim olursa olsun Allah uyarıyor. Sakın bunu yapma kimdeyse önceden bu vazife kimdeyse. o ehli olanlara ver onlarda kalsın dedi. Bu ayet gelmeyi eee Yahudi ve Hristiyanlara karşı alimlerimiz sürekli delil olarak göstermiştir. Yani Kur'an'ın vahiy olduğu gerçeğini anlatan en abartıs. Bunun gibi birkaç ayet kelime daha var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa efendim Allah'ın efendim arzu ettiği şekilde muamelenin direkt ayeti uyarıyordu. Bunu bilen Yahudiler zamanında o zamanla Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken aman ayet gelir diye korkarlardı. Yahudi bile ayet gelir diye Peygamberimize hürmet ederlerdi. Birçok münafıklılarda bu yüzden korkarlardı. <gülüyor> evet şimdi 59. ayet-i kerimeye geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Eyyuhel lezine amelû.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 Evet, bismillahirrahmanirrahim. Ya yuheledine amenu. Bu ayet kerime, başlamadan önce bu ayet-i kerime ile ilgili bir şöyle bir e, dipnot düşelim, yani ön bilgi verelim. Bu ayet-i de sosyal ve siyasal açıdan bir İslam toplumu nasıl olması gerekiyor? Bu ve bundan sonra gelen 10 ayette bunun üzerine duracak. E, sosyal ve siyasal toplumda işte... Allah adına birinin seçilmiş olması, seçilen kişinin ülül emri olması, onların hakemliğine razı olmak, onlara itaat etmek, Allah'a itaat etmek anlamına geldiğini anlatan ayet-i kerimeler. Onun için şimdi bu açıdan çok can bulayla dinleyelim. Yani birileri çıkıyor ya dinimizin sosyal hayata, içtima hayata söyleyeceği bir şey yoktur falan. Yani aynı Hristiyanlarda olduğu gibi tahrife ve reforme etme gayretiyle söylenen sözü bir tarafa koyun şöyle. Onların İslam'la ilgisi var mı yok mu? Yani İslam'da elbette bunu bakmamız lazım. Şimdi bu ve bundan sonraki 10 ayet-i bu açıdan çok e, efendim hem bağlayıcı tarafı var ayeti. Çünkü emir kipine geliyor. İkincisi e, doğru olanı bilmek adına İslam İslam'da nasıl bir sosyal hayat var? İstima i̇şte hayatımız adına İslam'ın bizden istediği Rabbimizin bizden istediği şey nedir? Şimdi bakıyoruz. Bismillah. Ya yuhellezine amenu e iman edenler Etiyollahe ve ve etiyollahe Rasulahe. Allah'a ve Rasulahe itaat edin. Mutlak itaat. Ve ulil emri minkum. Başka kime? Sizin aranızdan seçilen sizin aranızda olan işi yapmak üzere görevli kişiler. Ulü sahip ve e, görev ühtesini alan kişi demek. El emir o da görev. Dolayısıyla görevi alan Görev kime verilmiş? ister seçilerek olsun, isterse önceki görevlinin vasiyeti üzerine olsun, her ne türlü olursa olsun, madem ki o topluluk onu görevli olarak kabul etmiş, emir olarak kabul etmiş ise, işte artık diğer insanlara ona itaat düşer. Ne yapmak lazım? Buna karşı hangi davranışları göstermek lazım? Nerede dikkat etmek lazım? Gibi soruları açıklık getiriyor F harfiyle. Fencen azatun fi şeyin bir konuda eğer münazaağa düşerseniz yani ben bu konuda şöyle düşünüyorum öbürü böyle düşün derken ortada kaldı mesele. bu konuda ne yapacağız ferudduhu ilallahi ve rasul Allah'a ve Resul'e herkes Allah'a sorup cevap alacak olsa o zaman herkes resul olacak peygamber olacak o zaman ne demek istiyor ve resul peygambere peygamber aleyhissalatü vesselam yaşadığı zaman onun vahyi dolayısıyla Allah'adır. Bilvesiyle. işte tevessülü inkar eden insan o günün var olan gerçeklerinden hareketle bunu anlayabilir. Burada her insanın Allah'a gidip sorsun vahiy alırsa almazsa diye bir şey söylemiyor. Ne diyor burada? Var olan, inmiş olan önceki kitaplara bakıyorsun. İkincisi var olan peygamberin aleyhissalatü vesselam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin ona gelen, ona soruyorsun Gelecekse oradan vahiy, oradan Allah'ın emrini peygamber aleyhissalatü vesselam'dan anlıyorsun. Ve de onu uyguluyorsun. Madem peygamberler olmadığı bir dönemdeyiz, o zaman ne yapacağız? Ve rasulü, hem rasulün varisleri, onun yolunu devam ettiren innemel ulema ve rasutul enbiya alimler sorulacak. Nereden biliyoruz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorsanız Ee, ne diyor? Ey iman da bilmiyorsanız ehli zikre, bu işin ehli olana sorunuz. Orada da bunu bu beraber anlarız. Dolayısıyla demek ki zamanınızda bulunan alimlere de sormayı anlıyoruz. Başka? Ulül Emir itaat ama ilim konusunda, muhakeme konusunda münazığa olduğunda ise efendim ulül emre sorun demiyor. Orada ne getiriyor? Allah ve Rasulüne Allah ve Rasulü adına Zamanınızda bulunan ilim adamlarına soracaksınız. اِنْ كُمْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِينَ Eğer Allah'a ve ahiret gününe, ahiretteki olacak hesabın efendim e, düşüncesine sahipseniz, ona inanıyorsanız, o zaman ne yapacaksınız diyor. Böyle yapacaksınız Allah'a ve Resulü. Efendim ben Allah'a sorarım, direkt Kur'an'dan alırım. E Resulullah'ın sünneti Ne olacak? Sünneti beni ilgilendirmez dediğiniz andan itibaren bu emre karşı geliyorsunuz. Çünkü ayet ne diyor? Allah ve Allah'ın Resulü'nün sünneti de bizi bağlıyor. Evet. Buradan bunu unutmamak lazım. Zelike hayrun ve ahsen tevvila bu en hayırlısı. Hayırlı olan budur ve de tevil ve tefsir bakımından en güzeli de budur. Tevil ve tefsir. Yani burada aslında farklı yolları gidenler var olduğunu anlıyoruz. O zaman da peygamberimizi aradan çıkararak efendim Yahudiler ve Hristiyanlardan efendim biz de inanıyoruz Allah'a yine ama biz senin dediğine değil biz kendi kitaplarımızdan vesaire vesaire. Onlara ne dedi? Kul in kuntumtuhaqun Allah fe tebiuni. Siz eğer gerçekten Allah'ı seviyorsanız o zaman bana gelen vahye kulak verin ve sözümü dinleyin. Bana tabi olun. Ah senü tevil la işte doğru tevil ve tefsir budur. Nasıl tefsir edeceğiz? İşte bölüm Doğru olan, hayırlı olan nedir? İşte böyle. Budur. Doğru ve hayırlı olan Allah'ın ayetinde varsa, Resulullah'ın sünnetinde varsa o bizi bağlayıcıdır. Efendim sünnetler konusunda şöyle tartışma var, böyle tartışma var. Onları bir tarafa bırak. Öncelikle o var olan tartışmaların ayrıca bir zemini vardır, ortamı vardır. Onu alimler tartışır. Ama sen önce bakış açını, kıpleni doğrultman lazım. Niyet olarak böyle yaklaşman lazım. Sonra hadise yaklaş. Ama niyetin bozuk hadise yaklaş hadise yaklaşıyorsun. Zaten niyet bozuk niyetin namaz olmaz. Bir işte hayırlı bir iş yapmış olamaz. Ya yani namazda gözü olmayan abdesti alırken muhakkak hatadır. Bunun gibi eğer hadisi kabul etmemek üzere hadise bakarsan şüphe etmek için şeytan sana bin bir türlü yol gösterir ve şüphe edeceğiz. Başka çünkü niyetin bozuk. Hadis-i şerife, önce hadisi i şerifi kabul ediyor musun, etmiyor musun? Yaklaşım tarzın bu mühim. Eğer kabul ediyorsan, ben hadis-i şerifleri delil olarak, ikinci delil olarak, burada çünkü ayet-i kerime de öyle söylüyor Allah'ı ve Resulünü ön plana çıkar. Onun ikisinin emrine. O, o zaman bu manada bizi bağlayıcı olan kısmın bu olduğunun hiç unutmayacağız sevgini kardeşlerim. 60. ayet-i kerime okutturalım inşallah. Ya da 60 ve 61'i beraber okutalım. Çünkü konu itibariyle eksi- birbirini e, ilgilendiren e, bir konu olduğu için. münafıkları tavırlarına, yani biz bazen bazı işleri yapıyoruz, acaba bu yaptıklarımızda biz de münafıklara mı benziyoruz? Şeklinde açıklama veriyor. Yani şunları, şunları, şunları bu olayda toplum, siyasal e, toplumun içtima hayatını e, ilgilendiren konularda sakın Bazı şeyler yamukluk manasına gelebilir. Bazı şey din ve peygamber efendim aleyhissalatü vesselam Allah'ın hak ve hukuku itibarıyla belki de kötü anlama gelebilir. O zaman bunlardan uzak durmak lazım. Neyi konuşacağız? Neyi nerede ne kadar konuşacak? Doğru olan şekilde konuşmamız gereken nedir? İşte bu ayet-i kerimelerden öğreneceğiz. Bazı sözler vardır. Müslümanın ağzında münafık sözü dolaşıyor. Ya diyorum ben sen Müslüman olduğunu biliyorum ama şu münafıkların sözlerini kullanmasın olmaz mı? Ama hocam şöyle böyle. Hayır. Müslüman asla münafıkların sözünü ağzında bulundurmaz. Onun için bakalım ha, münafıklar ne diyorlar? <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. şeytanı en yızluhum dalalen ba'ida ve iza tayluhum evet bu ayet kerimede 1. ayet okuduğumuz ayet kelimede. Elen Görmüyor musun? Ya da bakıp bak falan gruba, Şu grup var. Öyle gruplar var ki ilerlediğini yazumune zannediyorlar. Diyorlar ki enne amene ya peygamber Muhammed sallallahu için biz sana inanan inenen inen Kur'an'a beyat da vahye inanıyoruz. Böyle derler ama böyle sözleri kendilerini de inandırmaz. Bir zan halindedir. Ve ma unzile senden önce gelenlere de. Ama, orada bir ama kollar. Neymiş ama? Yuridûne enyete hakemu ile ta'hud. Ama, önceki var olan Yahudileri hakem tayin etmek isterler. Sena inanıyorsun ama hakemmiz sen olma. hakemimiz efendim, işte daha dini zayıf olan, daha kötü insanları hakem tayin eder. Hem peygamber var aleyhissalatü vesselam hem de onun peygamber olduğuna inanıyorsun hem de başkalarının hakemliğini istiyorsun. Oysa ki Müslüman olmayanlar bile peygamberimizi hakem tayin ederken efendim onun hakemliğinden çok emin iken bir takım hem Müslüman olduğunu söylüyor hem mümin olduğunu söylüyor. Hem peygamberin aleyhissalatü vesselam peygamberliğine inandığını söylüyor hem de bu densizliği gösteriyor. İşte bu. Münafığın tavrını anlatıyor Yok bu devirde İslam günlük hayatı diyeceği bir şey olamaz. Ben Müslümanım ama falan güncelleştirirsek böyle bir şey. O zamanda varmış. Peygamberimiz Enes yani ve zamanında da peygamberimizin hakem olmasını istemediler. Çünkü bir, kendileri haksız olarak çıkacaklarından emindiler. Ama illa haklı çıkmak istiyorlardı. İki, peygamberimizi kandıramayacaklarını bildikleri için istemiyorlardı. Yani işi e, garantiye almak istiyorlardı. Bu tip zenginler olur, hocaları eline alır, para verir, şu, şu yapar, bu yapar, biraz da sus payı. Ondan sonra fakirleri dövmeye çalışır. İşçilerin alın terini kısmaya çalışır. Ondan sonra kendi ödeyeceği vergileri kaçırmaya çalışır. Bunlar hepsi bu bakta. Kötü insanların davranışını anlatıyor. Hmm. Oysa tagut yoldan çıkan haksızlık düzeni ile ilgili fakat umirû onlar emir olundular enyefurû bihi bundan uzak durmalar. Yani tagutî sistem, düzen, faiz sistemi, efendim İslam'ı dışlayan sistemler ne varsa hepsinin uzak durmaları, bunlara küfretme derken yanlış anlaşılır diye ben bu manayı vermiyorum. Yani Bu sistemlerden uzak durmaları, istendiği halde kendilerinden emir edildiği halde, emir olarak istendiği halde bunlar hep böyle yanlış ve tabuti şeytani rejimleri, istekleri, iradeleri, idareleri, hakemleri tercih ettiler. Kime? Doğru adama, emin adama, Muhammed Mustafa'ya, Müslümana. ve وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُضِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِيدًا Burada da onları şeytan kandırdı. Çünkü şeytan onların tam uzak geri dönüş olmayan bir sapkınlığa sapıttırmak, idlal etmek istiyordu. Sadece onlar bu e, kararı vermiyordu. Bunların kalplerine üfren şeytan vardı. Tek bir sebep var. Bunlar dinden, peygamberden o kadar uzak dursunlar ki artık İslami bir hayatı özlemesinler, arzu etmesinler, uzak dursunlar. Bugün için İslam'dan rahatsız olanlar niye rahatsız oluyorlar? İşte bunun için. Devam eden ayet kerime yani 61. ayet-i de okuduk onu da. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ Onlara dendiğinde تَعَالَوْا koşunuz اِلَى مَا اَنْزَلَ Yani gidiniz, müracaat ediniz اِلَى مَا اَنْزَلَ Allah'ın size indirdikleri var ya hani Tevrat, İncil ne yazıyor orada ne yazıyor? Orada da birçok şey size geldi. وَاِلَى الرَّسُولِ peygamberin yani Müslüman olduğu halde Peygamberimizin hakemliğini istemeyenler için, رَأَيْتَ الْمُنَافَقِينَ Gerçekte münafık olan, içinde peygamberi kabul etmediği halde, kabul etmiş gibi, Müslüman olmadığı halde, Müslüman gibi görünen, bu münafık insanları görürsün diyor. Nasıl? يَسُدُّونَ anke Senden kaçtıklarını görürsün. da Kaçışla. Asla dinlemezler. Asla ona acaba mı falan bile bakmazlar. Oysa ki çok eminler, hem iman etmişler, hem Müslümanlar, hem de doğru insanın yanına gitmeyi istemezler. En iyisi ona iftira edeyim, kaçayım yanında. Başka da çareleri yok. Çünkü şeytani yolu tutmuşlar. Onların içleri şeytanlarla beraber ama dış görünüşü Müslümanlarla. Bu insanların dışa vurumudur. Yani münafıkların dışa vurumu gerçek ve hakikat karşısında suspus olurlar ya da kaçarlar. Asla gerçeği Onların ağzından duyamaz. İlginç değil mi bu ayet ya. Bu hususta uzun bir sebebin üzülü var. Hatta çok böyle 4-5 sayfa bir sebebin üzülü var. Buraya girmeyeceğim. Kim nasıl ne şekilde falan bu hususu ben özet halinde böylece söyleyeyim. Konu anlaşılmıştır diye düşünüyorum ve bugüne mesaj itibariyle nedir bu ayet-i kerimenin? Mesaj itibariyle onu düşünerek efendim anlattım. Bu konuda Buhari'de içki bahsinde, Müslüm'de, Fezail bahsinde, i̇bn Kesir'de ve Şefkani'de e, uzun uzadıya efendim Sebeb-i kim, ne demiş, nasıl olmuş, bu geçmişte efendim ne gibi olaylar yaşanmış bu kitaplarda o, anlatılıyor. Efendim 62 ve 63. Ayet-i Kerime'yi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve صيبَة بما قدَّمة أيديهُ مجُوك يحفون باللهه إن أردنا إلا يحسادَ تمَم فيِي veç. Evet. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem verdiği hükme razı olmayan ve de verince hükmü de ondan biz böyle istememiştik falan şeklinde itiraz eden bu grubun hareketlerini anlatmaya devam ediyor. Fe keyfe nasıl iza asabet musibetin kendilerine bir sıkıntı bela geldiğinde bima qaddemti edihim yapmış oldukları eee sebebiyle önceden yaptıkları sebebiyle suç görüldüğü zaman ve kendilerinin e, aleyhine <gülüyor> kendilerinin aleyhine e, hüküm tecelli edince de bocalamaya başlıyorlar. <gülüyor> sana geldiler. Yahlifune billahi in eradna illa sana ve yemin billahi edip anlatıyorlar. diyor Ya biz ancak iyilik istedik. Ancak tevfik istedik. Allah'tan başka biz ne isteriz? Aslında sana gelecektik de sana geldik de falan filan. Ama asla samimi bir yönelişle Allah Resulü'ne gelmedi. Hulâikellezîne, işte bunlar. Ya'lemullâhu mâ fî kulûbihim, kalpteki, kalplerindeki olanı Allah biliyor. Kalpte olanı söylemiyorlar. Ama dışarıya peygambere karşı böyle söylüyorlar. Hocaların yanına gelip aa, el etek öperler ama kendi arkadaşların yanına gidince onlar hocaların aleyhinde konuşurlar. Çünkü iman sahibi değil. İçlerinde iman yok. Peygambere de aynı aleyhissalatü vesselam. Anhum, onlardan yüz çevir. Yani onlara fazla ilgilenme. Hatta bu tip insanları Allah'ın Resulü e, şudur budur da hiçbir şey demeden yüzlerini çevirir. Allah'a onların halini bırakırdı. Efendim çoğu insanlar dışarıdan görünce ya her an bu adam iyi adamdı her şeyi bu yapıyor. Biz niye peygamberin yanında ceza yiyoruz, efendim bizi azarlıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Ama bu insanlara hiçbir şey seslenmiyor. Anlardan çünkü Allah Resulü'nün kalbi artık dönmüştür. Onların imansız olduğunun işareti budur. Onlara asla bir şey yüksündürmez, bir görev vermez. Onların şerrinden o cemaati korumaktan başka bir şey de yapmaz. Ve izzuhum, onlara tavsiyede bulun diyor. Ve kull lehum fî enfusim kavlen, beliga, evet. Onlara yumuşak, beli, açık, net ifadelerle konuş, vaaz et. Ama bil ki diyor onlar kesinlikle iman etmeyecekler ve durumları bu kadar kötü onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma. Onlardan yüz çevir. Aldırma. Onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel bir söz söyle. Ama beklentinde boz. Yani fazla onların yola geleceği yok. Bundan sonraki ayet kelime kerimeye ayet kaldı. Bunu da okuyalım. Ondan sonra inşallah geri kalan Başka dersimizde devam ederiz. İnşallah. Bismillah. <gülüyor> الرسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اضلموا الله واستاذر لهم رسول Müminlerin durumu. Acaba münafıklar böyle ikilem içerisinde. Sözüyle davranışı, kalbiyle dışa vurumu hiçbir olmaz. Münafık özelliğidir budur. Müminin özelliği nedir? Onlar bilir ki diyor. Ve ma arsalna mir rasulin illa Hiçbir peygamber sözü dinlenmemek için gelmedi. Bilirler bunu diyor. Mümin bunu bilir. Bir peygamber geldiyse muhakkak onun sözü dinlenmesi lazım. Bunun için geldi derler. Bir izniyle, Allah izniyle. Yani peygamber gelsin, orada dursun, ben başka hakeme gideyim. Mümin bunu yapamaz diyor. Bilir bunu Allah'ın izniyle. Böyle olacağını ve böyle bir anlayışa sahip olur. Kur'an orada dursun, hadis orada dursun. Ona bu bahane, buna bir bahane. Git dış ülkelerden, dış yerlerden, dış mihraklardan kendine bir hakem arın. Bu Müslüman'ın imanına zarar veren davranıştır diyor. O münafıkça davranış budur. Ve ennehum iz zalemu Evet. Onlar kendilerine zarar nefislerine zulüm etmiş olduklarında Yani bir hata ettiklerinde cauke sana geldiler. Sana gelmiş olsalar Allah'tan günahlarını bağışlamasını dilesine festağfirullah ve estağfirah lehumur rasul ve sen de onların hakkında ya Rabbi bunları bağışla hata etti bunlar desen ve estağfirah lehumur rasul evet rasul ona istiğfar da dinese Allah da onların istiğfarını ister Allah'tan Allah'ın bu insanlar için efendim nasıl olacağı, nasıl davranacağı ile ilgili levecullaha tevvab errahima Allah'ı elbette tevvap olarak, rahim olarak bulacaklar. Bulurlar. Yani eğer ki sana geldiklerinde kendilerinin haksızlık yapıldığını yahut da kendilerinin kendileri hata ettiğini söylemiş olsalardı Allah onların istiğfarını kabul ederdi. Resulü de onlar için istiğfar ederdi, aracı olurdu. Allah da onların tevbesini kabul eder. Ama bu yolu seçmediler. Müminler böyle yapar. Ama münafıklar böyle yapmaz. Öncelikle münafıkla mümin arasında, ihtima hayatta davranışın nasıl olmasıyla ilgili, doğru bir örnek nasıl olması gerekir, bunu anlatıyor bu kerime. Eğer ki kendilerine bir haksızlık olursa ya da bir yanlışlık yaparlarsa, bu durumda Resulü'ne gelirler, Allah Resulü'ne gelirler ve Allah'a istiğfarda bulunurlar, Allah Resulü de aracı olur, o da istiğfar eder ve Allah da onlara tevvap ve rahim olarak Efendim davranırdı ama münafık böyle yapmaz, yapmadı diyor münafıklar. Böyle bir yola gitmediler, hemen hakemi, hükmü Efendim kendileri kararı verdiler ve kendi işlerinden Yahudi birini seçtiler, onun hükmüne razı oldular ama imanı da peygambere inandığını söylediler. Bu tezat nedir? Onun için bugünün Müslümanlarına bu ayet-i de çok şey söylerim. Niye başımıza belalar geliyor? Niye bizim efendim bütün sorduğumuz bu soruların cevabı bu 10 ayet-i kerimede sosyal ve siyasal bütün problemleri çözen ayet-i kerime bu 10 ayet-i kerimedir. Sonunda en önemli. bir kararda fele ve rabbike la yu'minuna hatta yuhaqqimuka diye sona etti cevap veriyor. Şimdi bunu da okutuyoruz bugün. Ondan sonra dersimizi son veririz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu ayet-i kerime bazı olaylardan dolayı gelmiştir ve bunlar arasında efendim, e, iman sahiplerinin iki temel esası üzerinde durduğunu görüyoruz bu ayet-i aralarında bir anlaşmazlık çıktığında Resulullah'a hakem tayin etmesi imanın gereğidir. İkincisi Hazreti Peygamber'in bir hüküm verince bunu benimsemek, onun adil olduğuna inanmak, itiraza kalkışmamak, efendim Allah'a imanın gereği olduğunu açıklıyor. Son olarak bunu da okuyacağız bugün inşallah. Daha sonra devam ederiz. Başka bir gün. Bismillah. Fela ve Rabbike. Hayır. Rabbine yemin olsun ki la <lâ> yu'minun hatta yuḥakkimuke onlar hak seni hakem tayin edene kadar gerçek iman etmiş olamazlar. Fima <fîmâ> şicara beynehum aralarındaki e, problem için, çekişmeli durum için seni hakem tayin etmedikçe gerçek iman sahibi Allah'a inanmış olamaz. Summe <fîmâ> la tecidu summe <fîmâ> la yecidu fi'enfusihim <fî> haraca. Evet kendi nefislerinde, içlerinde, e, senin verdiğin hükümler konusunda e, bir haraç, bir zorluk da görmeyecekler. Bu iki şart olmadıkça iman etmiş olamazlar. مِمَّا قَدَيْتَ Senin verdiğin hükümlerinde وَيُسَلِّمُوا teslima Sana tam teslim olmaz. Durumu yoksa diyor, bunlar gerçek manada iman etmiş olamaz Bununla ilgili, sebebimizül kitaplarıyla ilgili birçok konulardan baktığımızda görüyoruz. Efendim, e, sahabenin, e, hatta çok büyüklerinden diye bildiğimiz birçok insanın da bu arada uyarıldığını görüyoruz. Detay pek fazla inmedi. Efendim, bu, bunu bu kadarıyla söyleyelim. Demek ki herkese bağlayan bir mesele. Herkes için mühican, e, e, e, canımızın değeri kadar değerli olan bir hüküm. Çünkü biz neden olmuyoruz? Biz neden düzelmiyoruz? Biz neden iyi adam olamıyoruz? Toplumumuz niye bu duruma geldiği gibi soruların cevabı bu ayet-i kerime. Bu on ayet-i kerime değil. Dolayısıyla doğru bir Müslüman olmak nasıl olunur? Doğru mümin nasıl olunur? Cevabı burada. Sadece Salah-ı Şerif'e getirdim. En iyi Müslümanın diye düşünme. Salah-ı Şerif'e getirdim ama ah buyur, dinsiz adamı ...ön plana çıkarıyor, mümin adamı desteklemiyorsan... ...bu Salaf-ı Şerife ile zıtlaşıyorsun. Peygamberini seven, Allah yolunda olan insanı hakem tayin etmiyorsun. Onun yerine tağutî yolda, şeytani yolda, faizci, Efendim haydut insanları hakem tayin ediyorsun. Burada bir tezatlık var. Ya imanında problem var ya da bu davranışında problem var. Birbirine uymuyor. Bu manada değerlendiriyoruz... Efendim son olarak inşallah Rabbim bu güzel e, ayet-i kerimelerin tesiriyle, bereketiyle e, davranışımızı düzeltmeyi, doğru yola devam etmeyi, bulmayı ve bilmeyi bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak vatanımızı, milletimizi iç ve dış mihrakların efendim, şerrinden muhafaza eylesin. Diyorum Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim. Esselamu Aleyküm. Allahu la ilaha illalloh Muhammadur rasulullah Allahu la ilaha illalloh Muhammadur rasulullah